estedi ve ne oldu biller miyur şurur yahut cinlerin ya ve la illa ya min nefsin wahideh فخلاقه من ها زوجها وبث منه رجال كثيرون من نساء وقت الله الذي تساؤلوا به الارحام الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا الله واقولوا قبلا سديدا يصلح يا بكم ورسوله بعد الله الحديث الله الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم Eşer el ve Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatu selam getirelim. El sünnetin itikadi özelliklerine devam ediyoruz. Kaçıncı özelliğe geldik? 20'ye geldik. Okuyalım. Okuyorum <gülüyor> ben. <Bismillah. gülüyor> emanet bağlı. Emanet, ilmin süsü, onu güzel ve tatlı bir meyve kılan ruhudur. İlim adamlarının siyretine baktığında onlarla başkaları arasında ilmi emanet bakımından ne kadar büyük bir fark olduğunu görürsün. Bu bakımdan en büyük pay ehl sünnet vel cemaate aittir. Onlar ilmi emanete insanların en riayet edenleri ve bu hasrete bürümü hususunda en hırslı olanlarıdır. Evet. İlmi emanet deyince müellifin kastettiği bizim özellikle yaşadığımız asırda gündemimizi teşkil eden iki mesele. Bir tanesi ilim ehlinin, ilim ehli iddiasında bulunan insanın ne olması? Ortaya koymuş olduğu ilmi hususlarda bir kere sadık olması, doğru olması, doğru sözlü olması. Yani bu ne demek? Yani meseleyi çok iyi okumuş olması, anlatırken de meseleyi aynen okuduğu gibi üzerine kendinden bir şeyler katarak ne yapması anlatması. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Sen a-fıkhi meselesi hakkında he, fetva vereceksen ya da a-akidevi meselesi hakkında açıklamalarda bulunacaksa bu meseleyi, İlmi, emanet dahilinde çok iyi okuman lazım. Yani ne demek? Senin tarafsız olabilmen için bu meseledeki neyi? Bütün hususlara ne yapman lazım? Önce vakıf olman lazım. Vakıf olmazsan ilmi, emanet sende ne olur? Eksik olur. Neden? Bir tarafı okuduğunu düşün. Karşı tarafı okumadığını düşün. Ortaya koyacağın malzeme, ortaya koyacağın ilmi ney? Doneler, veriler eksik olur. Karşı taraf bunu bilmez, dinleyen bunu bilmez. Senin meseleyi bütün boyutuyla ne yaptığını anlattığını zanneder. Hal böyle olunca sen ilmi emanetten eksik olursun, yoksun olursun. Bir kere meseleyi bütün çehresiyle, boyutuyla bilmek zorundasın. Sen bu misyona ne yaptın? Soyundun değil mi? Soyunduysan bileceksin. Nasıl ki he, normal bir işi yapan adam işi en güzel şekilde yapmakla neyse mükellefse sen de ilim adamlığına soyunduysan, İlim adamlığının gereğini yapacaksın Hakkını vereceksin Meselene vakıf olacaksın Meselene muttali olacaksın Bu bir İkincisi Meseleye muttali olduktan sonra Nakillerinde Yapmış olduğun rivayetlerde Çarpıtma yapmayacaksın Bu çok önemli Bugün günümüzde özellikle bu ikinci nokta var Ne demek çarpıtma yapmayacaksın Bu halindeki rivayeti aynen alacaksın tarif etmeden Buhari'deki rivayeti aynen alacaksın tarif etmeden. Buhari'yi tercüme ederken aynen tercüme edeceksin tarif etmeden. İmam-ı Buhari'nin kavlini günümüze taşırken aynen alacaksın ne yapmadan tarif etmeden. Bu çok önemli. Bugün bakıyorsun adam bir rivayet okuyor. Diyor ki bu rivayet Buhari'de. E sen Buhari hafızısın. Buhari'de böyle bir rivayet bilmiyorsun. Çünkü niye? Manen rivayet edeceğim derken, zihnindeki o neleri, lafızları o rivayete taşıyor. Halbuki o rivayet Buhari'de uzaktan yakından ne değil? Mevcut değil. Sadece bir iki kelimesi geçiyor belki de. Onun için lafsi rivayet dediğimiz olay çok önemli. Yani aklına göre değil, rivayete göre ne yapmak? Nakilde bulunmak. Aynı şey alim için içinde söz konusu. İmam-ı Muhanefe'nin ağ meselesinde on tane fetvası var. O on fetva her biri itibariyle belli olaylar sonucunda söylenmiş. Sen onların her birini bir olay sonucunda söylenmiş şekilde algılayıp insanların önüne ne yapman? Koyman. Yani bir misal örnek işte namazda Kur'an'ın Farsçı okunması. Namazda Kur'an'ın Türkçe okunması. Yani İmam Serahsi mefsutta da bir nas nakletmiş. Ancak sen buna asla takılıp kalacaksın. Halbuki aynen böyle takrabussala namaza yaklaşmayın. tüm sikara bölümü yok. İşgiliyken o bölümü yok. Yani ne demek? Bu bu şu demek. İmam Serahsi onu nakletmiş demiş ki bu İmam Ebu Hanife'nin bu meseledeki işfet, ilk fetvasıdır. Daha sonra bundan ne yapmıştır? Dönmüştür. E hani bunun sonu? Bunun sonu nerede? Bir dönem böyle fetva vermiş. Kaldı ki o fetvayı biz nasıl verdiğini de biliyoruz. Adam Kur'an-ı Kerim'den hiçbir şey ezberleyemiyor. Ezber melekesi yok. Yani salak bir adam. E salaktan namaz kaldırılıyor mu? Kaldırılmıyor. Deli olmadığı müddetçe, salak olduğu müddetçe insan namaz kaldırılmıyor. Tembel. Kırmazlık yapıyor. Zabreten bu fetvayı vermiş. Daha sonra ama bundan avdet etmiş. Ve Hanefi mezhebinde de müftabi olan fetva ne demek bu? Bak derslerimizde kullanıyoruz. Yani hangi mezheb olursa olsun arkadaşlar. Garip garip fetvalar bulursunuz. Yani bu Hanefi mezhebine ait değil. Şafi mezhebinde de bazı meseleler vardır. Garip fetvalar bulursunuz. Hanbeli mezhebinde de bazı meseleler vardır. Garip fetvalar bulursunuz. Maviki mezhebinde de bazı fetvalar vardır. Meseleler vardır. Garip fetvalar bulursunuz. Ama müftabi olan fetva bu değildir. Yani ne değildir? Yani o mezhebin genel ruhu o mezhebin içindeki alimlerin ekserisini vermiş olduğu, yani insanların amel ettiği, insanların o fetvanın peşinden yürüdüğü ne? Müftabi olan bir fetva vardır. Hanefi mezhebinde müftabi olan fetva nedir? Türkçe Kur'an ne yapılmaz? Okulmaz. Hatta Hanefi mezhebinde müftabi olan fetva Türkçe hutbe bile okunmaz. Siz bırakın namazı. Kutben'in Türkçesi bile makbul değildir. Ha. Yani, yani demek ki yani demek ki yani meseleye böyle bakacağız. İlmi hıyanet çok kolay. Bir de bugün gündemde olan ne var işte intihal dediğimiz olay. İlmi hıyanet tam kendisi. Bir tane tezi bulursun sen yayınlanmamış. Kalkar onu ne yaparsın? Aynen alırsın. Sadece takdim teğirlerle baklarını ne yapar değiştirirsin. Ondan sonra da sunar, ünvanını alırsın. Olursun profesör. Ona da intahl diyoruz işte biz. Yaygın. Heh. Yani şimdi demek istediğim ne diyor? Elü sünneti, ilim ehli, elü Sünnet'in al-ülaması, alimleri intahl'den, ilmi emanetsizlikten uzak insanlar. Onlar muhakkak ki sözleri isnatlı bir şekilde sahibine vardırır. Çok önemli bakın. Onlar sözleri muhakkak isnatlı bir şekilde ne yapar? Sahibine vardır. Sahibine vardır. Süfyan Essevri'nin sözünü kendi sözü olarak ne yapmaz? Nakletmez. Nakletmez. Çok önemli. İmam Ahmet'in sözünü kendi sözü olarak ne yapmaz? Nakletmez. Kaldı ki imamı olan bir mesele dışında, imamı olmayan hiçbir meselede fetva bile vermez. Bunlarla alakalı dersler almıştık hatırlayacaksınız. Ha. Yani eğer bir meselede kendinden önce fetva veren bir imam olmamışsa o meselede fetva vermekten ne yapar? Ka -ka -ka Kaçar. Yani i̇lmi emanet. Onda ilmi hıyanet yok. Yani bunlar bütün boyutlarıyla evl-i sünnetin meseleye bakışını açıklıyor. Çok fazla şey söylemeye de gerek yok. Evet devam edelim. <gülüyor> Onlardaki ilmi emanetin göstergelerinden birisi Nakilde güvenilir olmaları sahtekarlık, gerçekleri değiştirmek, nasları bölmek ve tahrif etmekten uzak olmalarıdır. Kendilerine muhalefet eden birinden bir şey nakledecekleri zaman nakledileni kabul etsinler diye kendi görüşlerine uyanı alıp onun dışındakileri almamazlık yapmazlar. Onun görüşünü tas tamam naklederler. Nakledikleri söz haksa, onu ikrar ederler. Yok eğer batılsa reddederler. Şayet onda hak ve batıl varsa hakka kabul eder, batılı reddederler. Bütün bunlar açık bir delil, kat'i bir burhan ile gerçekleşir. Onlardaki ilmi emanetin göstergelerinden birisi de onlar söze muhtemel olmayan bir mana yüklemezler. Onlar hem kendi lehlerine hem de aleyhlerine olanı zikrederlerdir. Hak, apaçık belli olduktan sonra hakka dönerler ve ancak bildikleri işe fetva verip hükmederler. Yani işte bu hakka dönmek, bildiği işe fetva vermek. Yani e, İslam ulemasında bunu çok görüyoruz. Özellikle muhaddislerde. Daha önceden zayıf gördükleri bir rivayeti farklı senetlere ulaştıklarında ne yapabiliyorlar? Sahip görebiliyorlar ve eski kabilerinden ne yapabiliyorlar? Dönebiliyorlar ve bunu da ilan ediyorlar yazılı olarak. Ya da daha önceden sayı gördükleri bir rivayeti senedindeki senedindeki falan ravinin falan ravi olma ihtimalini göz önünde bulundurarak sayı gördükleri rivayeti daha sonra başka açık bir rivayetle o ravinin o ravi değil de başka bir zayıf ravi olduğunu anladıktan sonra ne görebiliyorlar? Zayıf göre görebiliyor onlarda açıktır, mevcuttur. Ama batıl ehlinde bu yoktur. Siz onun önüne isterseniz, elli kelevlak elevlak lema kalakül eflak hadisinin aslı olmayan bir hadis, uydurma bir hadis olduğunu ne yapın koyun. İkna olması ne değil? Mümkün değil. Çünkü hep söylüyoruz, eğer sünnet, önce delili bulur sonra inanır. Fa lem ennahu la ilahillallah. Bil ki Allah'tan başka. Ne yok? İlahi. Önce bileceksin. Ha, i̇lim. Ama onlar önce inanırlar, sonra inandıklarına delil ararlar. Bir insan önce inanır, sonra inandığına delil ararsa sen o adamı değiştiremezsin. Delilik herter bence kendine... Mümkün değil. Ama eğer önce delinin peşinde koşsaydı ona göre inanacaktı. Ha. Onun için hatayı tahsiye etmek çok zordur. Önemli olan hatasız bir şekilde ne yapmaktır? İnsanlara ilmi ulaştırmaktır. Yani hep söylüyoruz, Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesine bakın. Saf kaynaktan doğru bilgi almışlar. Tasihe ihtiyaçları yok. Cahiliyeden kalma bazı şeyler var, onu zaten İslam ruhuyla atmışlar. Ama bugün öyle değil ki. Bugün insan din adına o kadar çok şey öğrenmiş ki, Cihem bin Safvanlar, Cahit bin Dirhemler, bin, Vasıl bin Atalar vesaire. Hepsi ne yapmış? İnsanların zihnine bir çivi vurmuş. Bir çivi çakmış. Önce o çivilerin ne yapılması lazım? Sökülmesi lazım. Hakkı kabul edemiyor çünkü. İstihap haddi yok, dolu. Zihin dolu. Yani sen irca fitnesini onun kafasından sokmadı, sökmediğin müddetçe. Cehmiye fitnesini onun kafasından sökmediğin müddetçe ona ehli sünnetin neyini kurallarını kabul ettirmen çok zor. Onun için hep söylüyoruz. Ehli sünnet ve cemaat davetine mensup insanların ispatı bildikleri kadar en az tenzihide bilmeleri gerekir. İspatı bildikleri kadar en az tenzihide bilmeleri gerekir. İbn Ümer'in tenzih'e ihtiyacı yoktu. İbn Mesud'un tenzihe ihtiyacı yoktu. Çünkü karşılarındaki insanlar doğrudan şüpheler olmadan, zihinleri bulanmadan onlara teslim olmuş iman etmiş insanlardı. Ama bugün senin karşındaki insan İbn Ömer'in karşısındaki insan gibi değil. Buna çok dikkat edeceğiz. Senin karşındaki insan İbn Mesud'un karşısındaki insan gibi değil. Senin karşındaki insan din adına en az senin kadar bir şeyler bildiğini iddia eden insan. Senin alimlerinin sayısınca alimleri olduğunu iddia eden insan. Senin okuduğun kitapların sayısınca kitapları olduğunu iddia eden insan. Senin bildiğin mahmel olarak ne yaptığın tefsir ettiğin ayetleri kendi mahmeliyle tefsir eden insan. Sen Allah harfi istiva etti dediğinde hayır istivadan maksat istiladır çünkü Ebu Mansur el Maturidi böyle demiştir diyen insan. Dikkat edeceğiz. Şimdi hangi rivayet var? Sahabeden biri Allah'ın sıfatlarını zikretmiş, isimlerini zikretmiş. Biri kalkmış ayağa yok dur hele sen bir ya bu o değil budur. Var böyle bir rivayet. Biliyor musunuz? Yok ha. Şimdi daha zor. Şimdi daha zor. Daha zor ama dikkat edelim müminin lehine aleyhine değil neden biliyor musunuz o dönemde böyle yapabilecek bir insan zındık bir insan olur bu dönemdeki işte zındık diyemezsiniz bu dönemdeki tevil kapısını açtığı için onu ne görmek zorundasın mazur görmek zorundasın bakın İslam burada yaklaştıkça toleransı kaldırmış uzaklaştıkça daha fazla ne yapmıştır Tolerans vermiştir. Çünkü niye? Kaynaktan uzaklaştıkça su ne yapmıştır arkadaşlar? Bulanmıştır. Dikkat edeceğiz. Bakın lan. ilmi emanet her yerde kendini gösterir. Her yerde. İlmi emanet demek sadece doğruları söylemek değil. Aynı zamanda insanların anlayacağı şekilde doğruları söylemektir. İlmi emanet doğruları söylemekten öte... Doğruları söyleyeceğin toplumun psikolojisini bilmektir. Yani bir toplum düşünün. Bir toplum İslam'la tanışmış. Bir 300 yıl, 500 yıl böyle gitmiş. Daha sonra komünizm illeti gelmiş. 70-80 yıl bunları kavurmuş. Ondan sonra yeniden bir şeyler canlanmaya başlamış. Kül olan iman alev haline... Yavaş yavaş gelmeye başlamış. Sen o toplumda ne yapmalısın? 500 tane adam etrafında 500'ün 450'si sünnetsiz. İsimleri İslami isimler. Etrafındaki 50 tane adamın 49'unun hanımı açık. Etrafındaki 50 adamın 49'u sigara içiyor. İşte orada ne yapmanız İlmi emanet orada sadece ispat yapmak değildir. İlmi emanet onların anlayabileceği şekilde onlara ulaşmanın yollarını aramaktır. Sen yol aramadan eğer bir şeyler yaparsan sonuç alamayacağım muhakkak kesin. Hep söylüyoruz. İşte ne var? Tipik bir Türk modeli var. Tipik. Nedir tipik Türk modeli? Hanefi, Mürci'i. Ne demek hanefi mürciyi? Yani işte mezhep bu. Ağla bir problem yok. Mürciyi ne demek? İşte hangi dünya işlersen işte arkadaşım kalbin temizse sen inşallah cennete geleceksin diyen bir ney? itikadi anlayış. Şimdi sen böyle bir anlayışın içinde şu küfür, şu bid'at, şu hirafe, şu şirk, şu müşrik, şu kafir dersen yapabileceğin hiçbir şey yok hiçbir şey yoktur yapamaz. Şimdi birazdan vasatiyete geçeceğiz. Vasatiyet o çok önemli. Bunun üzerine onu bina etmiş. Orta yollu olmak. Orta yollu olmak demek işte mütedil olmak demek. İtidal sahibi olmak demek. Ha işte, ilmi emanet sadece doğrular aktarmak değil. Ya yani başımdan geçen bir olayı anlatayım. Şey i̇bnül ile birlikte Ha'tayız. Mina'dayız. Çadırdayız, çadırın dışında sohbet yapıyor, kalabalık bir ortam. Bir tane adamcağız geldi, yaklaştı, toplumun içinde şeyhe soru sordu. Dedi ki, şeyhim dedi, ben dedi bir celsede üç talaklı hanımı boşadım. Benim halim nice olur. Ne demek bir celsede üç talaklı hanımı boşamak? Boş ol, boş ol, boş ol dedi bir seferde. ehl Sünnet'in dört mezhebine göre bu dokuzdur artık. Bu adamın işi bitmiştir. Bu adamın işi bitmiştir. Karasıyla işi bitmiştir. Evet, bitmiştir yani. Artık o kadın ona helal değildir. Ta ki o kadıncağız başka bir adamla evlenecek. O adamla da aralarında boşanacak değil. Cinsel ilişki olacak. Hayır, öyle değil işte. Ta ki Useyle'sinden tadıncaya kadar o adam. Allah. Yoksa olmaz. O hile-i şerhiye olur. Horozla da yatırmışlar o ayrı. <gülüyor> o hile-i <şeriyi> olur. Yapmışlar, <gülüyor> yapmışlar, yapmışlar. Vermişler. Bazıları bazılar öyle salak salak <gülüyor> fetvalar vermişler. Olmaz. <gülüyor> ha. Ki mezheplerde zaten olmaz. Yok. Sen bakma insanların verdiği fetvalara. O fetvalar mezhepleri ne yapmaz? Bana Temsil etmez. Ha. Daha sonra ne yaparsın önce? Ondan nikah yaparsın. O adam da boşarsa. Evet. E şimdi e, yani e, şeyhin de verdiği fetva, e, Suud iftasının fetvasıdır. O da nedir işte? Bu nedir? Üst sayılır yani. Bu iş bitmiştir artık. Ama şeyh orada cevap vermedi. Dedi ki sen dedi dersten sonra içeri gel hele. Ders bitti. Adamcağız geldi. Şeyhin etrafında hassasından talebeler vardı. Çok kalabalık değil. He, o geldi şeyhe. Selamun aleyküm dedi. Aleyküm selam dedi şeyh. Oturdu. şey şöyle bir etrafına baktı. Geldi sırtına vurdu. Bir daha yapma dedi. Sakalını çekti. He. İki hakkın daha var gitti. Niye bunu toplum önünde yapmadı? Görüyor o, olarak yapabilirler. Bakın. Evet. Görüyor musunuz? Görüyor o, musunuz? İbn Abbas'ın Abbas e, fetvasıyla amel etti içeride. Ama müftabi olan genelin fetvasına aykırı düşmemek için bunu yaptı. Aynen bu olay bize neyi anlatıyor? Ha, neyi anlatıyor? İbni Mesud da Hazreti Osman olayını anlatıyor değil mi? Namaz, meselesi. Namaz meselesini anlatıyor bize. Ha, biliyorsunuz. Yani Hazreti Osman seferilikte de seferilikte de namazı kısaltmayanlarda. Ayşe anamızda da bu var. İbni Mesud da aksine seferilikte namazı illa da ne yapanlardan? Kısaltanlardan. Bir gün gene böyle bir yolculuk Hazreti Osman Halife İbn mevcut. İbn Mesud namaz kıldırıyor ve namazı kısatmıyor. Herkesin garibine gidiyor. Yani böyle fetva veriyorsun ama buna muhayir davranıyorsun deyince biz emir-i muhalefet edecek değiliz. Biz emir-i muhalefet edecek değiliz. Görüyor musunuz? Vahdet işte burada da o var. Bak işte ilmi emanet bu arkadaşlar. İlmi emanet bu. İlmi emanet demek her doğru bildiğini böyle küt diye söyleyip insanları bir köşeye yatırmak demek değil. Yani ilmi emanet demek insanları mat etmek demek değil. İnsanlara gaybe çalmak değil. İnsanları rezil etmek değil. İlmi emanet bu değil. İlmi emanet doğruları maslahatlarla birlikte, masalihi mürselelerle birlikte ortaya koymak. Bu hangi alanda olursa olsun? Onun için dikkat edeceğiz. İşte işte onun için Allah'tan en çok kim korkar hakkıyla? Alimler. Neden alimler Allah'tan hakkıyla korkar? Neden en çok onlar korkar? Çünkü onlar ilmi emanetin gereğini gerçekten yaparlar. En büyük ilmi emanet Allah'ın dağlara, semavata, arıza yükleyip de ne yapamadığı, kaldıramadığı, Bize merhamet et dediği, şefkat et dediği La İlahe İllallah yükü. O yük kolay bir yük değil. İşte o yükün gereği kolay olmayınca, kendi de kolay olmayınca, onun ifadesi de kolay değil. Şimdi birilerine göre elim çok kolay işte alırsın bir kitabı okursun, ondan sonra başlarsın ahkam kesersin. Ama birilerine göre o kitabı okuduğun zaman Hakem kesmekten çok kaçarsın. Bakın dikkat edin. Alırsın şu kitabı okursun, hadi kes ahliyan. Ama birileri o kitabı okuduğu zaman ahkam kesmez, kaçar. Soru sorulduğunda başkasına yönlendirir. Neden? Çünkü bu işin bir doğrusu var, bir yanlışı var. Allah Resulü'nün dışında, o kabrin sahibi dışında herkesin sözünün yanlış olma ihtimali var. İsterse Kur'an'ın açık bir ayetine, Peygamber Efendimizin açık bir hadisine dayansın. Nite nitekim neticede delile dayanır ama delilden aldığı istidlal nedir? Yanlıştır. İnil hukmu illa dendiğinde o da doğru bir hükümdür. Çünkü Allah'ın neydi? Ayetiydi değil mi? Ama ne oldu? Nereye vardı? Vardığı yer oruçtu işte. Hani İmam Zehebi'nin dediği gibi hariciler diyor cehennemin köpekleridir. Hariciler cehennemin köpekleridir diyor. Çok önemli. İşte adamı cehennemin köpekliğine vardır. Onun için yani ilmi emaneti böyle şey almayın sadece. Yani doğruları söylemek olarak algılamayın. İlmi emaneti biz ehl -i Sünnet âlimlerinde görüyoruz. İmam Ahmed'te görüyoruz. Koz koca bir alim. Üç tane halife görmüş. İlk ikisi Kur'an mahluktur'u açıkça telaffuz etmiş. Üçüncüsü de başta telaffuz etmiş. Haa. Hükdese yürüyün dese millet kalkacak. Kur'an mahluktur diyenlerin kökünü kazıyacak. Onların başında da Müslümanların emiri konumundaki halife var. Kırbaçlar altında inliyor, vuruluyor, vuruluyor, vuruluyor. Ona vurulan kırbaçlar deveyi vurulsa orada ölür. O halde bile talebeleri hocanın yüzüne bakıyor. Bir ışık ver ya hoca. Ver de seni de kurtaralım. Bizi de kurtaralım. O emir Mümin'in diyor. Yani o halde emirül Mü'min Bakın görüyor musunuz? Havaye göre fetva yok. Hevaya göre fetva yok. Bu çok önemli. Ha, yani Kur'an mahluktur fitnesinden daha büyük bir fitne olabilir mi ya? Allah'ın kelamını sen mahluk yapıyorsun. Yani Necmi'nin kelamına hiç neler yapıyorsun. Ama o halde bile, o halde bile genel maslahatı düşünüyorum. Çok önemli. Çok önemli. Onun için ilmi emanet deyince sadece işin Bilgi boyutunu almayın. İşin bilgi boyutunu almayın. Bilgi boyutu zaten Mektebet-i e de yeterince var. 18 GB çıktı şu anda. İşinde yok yok. O da size cevap veriyor zaten. Ha, ama işte ilmi boyut sadece bilgi boyutu değil. Yaşam boyutu. Yaşam boyutu. Evet. Devam. Aynı şekilde onlar sözü söyleyenine nispet etmek hususunda insanların en hırslısı sözü söyleninden başkasına nispet etmekten ise en uzak olanlardır. Heva ehline gelince onların bu konudaki gevşekliklerinden ve ihmalkarlılığından sormak. Onların nezdinde hevaya tabi olmak, müte müteşabihle hükmetmek, ada a adetlerle hükmetmek. Bakın bu çok önemli. Yani bu bu cümleler hakikaten altlarını çizin. Hevaya tabi olmak. Heva adneme işte nefsin arzularına tabi olmak. Şimdi hep örnek veriyorum. Yani İbni Hazım, Allah gani gani rahmet eylesin. İslam ümmetinin yetiştirmiş olduğu büyük alimlerden bir tanesi. Ama mazif hadisi var ya Buhari'deki müzik hadisi. Peygamber ve Vesselam'ın müziği yerdiği, kınadığı hadis. Kalkmıştı İbni Haz'ın, Buhari'nin bu rivayetini zayıf kılmıştır. Zayıf görmüştür. Neden biliyor musunuz? Hamur ve uz sesleriyle yetişmiş ve bu halde de ölmüş bir insandır da ondan dolayı. Çünkü havası, havası onu bu noktaya yetebilmiştir arkadaşlar. Biz ayıplamıyoruz. Ayıplamak için, yani. ayıplamak için söylemiyoruz biz bunu. <gülüyor> yani ama o ortamda. O, o dönemde o sarayda yetişenler o ortamda yetişmiş insanlar kendisi zengin bir ailenin çocuğu hatta vezirin oğlu. Vezir oğlu. Kim bir nazarın evet. nasıl ona düşmüş? E yani işte Tirmiziye'de meşhur demiş mesela. <gülüyor> <Tirmizye'de> <gülüyor> evet. Bunlar olabilir. Biz ayıpladığımız için söylemiyoruz. Yani işte bakın bu heva olayı var ya heva olayı. Çok büyük alimlerde bile kendini ne yapabilir? Güşlermiş. Gösterebilir yani. Bunlar hep mümkündür. Çünkü insan hatadan ne değildir? beri değildir. Yani lazım. Elbette. Sonra müteşabi hükümlerin peşinden koşmak. Siz isterseniz bu müteşabi hükümleri müteşabi ayetler olarak alın. Muhkemleri bir kenara bırakacaksın, müteşabileri peşinden koşacaksın. Küfre rıza küfürdür. E e belediye mezbahanesinde kesilen et yiyen kafirdir. Niye? E, la ilahe illallah dendi mi? Bismillah dendi mi? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir düşünce? Onca muhkem nas dururken sen ayetin bir tanesinden böyle he, katre misali damla hüküm alacaksın. Onca ayeti nasıl bırakıp ne yapacaksın? insanlara hükmedeceksin. Böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey mümkün değil. Evet daha sonra adetlere başvurmak. E adetler Zaten ümmeti Muhammed'in başına ne geldiyse adetlerden geldi. Hep söylüyoruz. Adet şeriata muvafık ise kabul edilmez. Muafıksa zaten şeriatı teyit edicidir. Problem olmaz. Yani öyle adetler vardır ki, öyle adetler vardır ki reddedilmelidir. Yani mesela işinizde gümüşhaneli Erzurumlu var işte. Hep örnek veriyor. Yani ilk gelenler var, duysunlar diye. Neymiş efendim? O olan kendi oğlunu babasının önünde Ne yapamaz? Hı. Sevemez <gülüyor> Kucağına alamaz Öpemez, koklayamaz E neden? Neden? Yani Fatıma anamız hasan Hüseyin'i babasının önünde koklamamış e bir şey mümkün mü? Rahmet etmeyene rahmet edilmez Böyle bir şey yok Demek ki yani bu tür adetler, örfler açık naslara ne? Aykırı. Ya bizim örfümüzde çocuklar caniye girmez. Hatta hadis de ihlas etmişiz. Ne yapın? Çocuklarınızı camiden uzak tutun. <gülüyor> <gülüyor> hadis var. Cennibu, Sıbyanekum mesajı de kum diyor adamlar. Ha, i̇hlas etmişler hadis. Mevcut. Mevzu hadis kitaplarında var. Yani bunca rivayet var. Hasan Hüseyin'i almış, hütbede canım ciğerim demiş, reyhanlarım demiş, omuzunu almış, indirmiş, onları görünce hutbeyi kesmiş, inmiş, sahabe garipsemiş. E bunlar mevcut. E Bunları ne yapacağız? Böyle yapan bir peygamber böyle bir şey der mi? Demek ki yani bunların her biri batıl. Ya da ön safa çocuk geçti mi kafasına sopayla vurur. Bunlar olan olaylar. Bunlar yanlış şeyler. Bunların hiçbiri Neye uygun değil? Kur'an sünnete uygun değil. Bunlar kabul edilemez adetler örfler. Böyle bir şey olamaz. Bunlar yanlış. Sen Kur'an sünnet nasıl arayacak? Devam et. Onların nezdinde hevaya tabi olmak, müteşabiyle hükmetmek, adetlerle hükmetmek, batılı süslemek. Batılı süslemek. Yani işte tahrifi temin diye gösterip süsleyip bu ümmetin önüne ne yapmak? Sunmak. Hangi şekliyle olursa olsun. Önemli değil. Hangi şekliyle olursa olsun. Evet devam et. Maklup ve bozuk istidlal. İşte maklup ve bozuk istidlal dediğimiz yani sen aynı nas'tan Ehl-i Sünnet'in anladığı dışında ne? Farklı bir anlam çıkararak o nas'ı ne yapman? İptal etmen, ilga etmen ki bugün bu var günümüzde. Bugün günümüzde var. Evet devam et. Nasları ve nakilleri bölmek. Ne demek nasları ve nakilleri bölmek? Yani kitabın bir kısmına iman edip bir kısmına iman etmemek. Halbuki naslar bütün. Hepsini alacaksın cem edeceksin arkadaşım. Hepsini alıp cem edeceksin. Yok öyle. Ya Ben bunu alırım bu işime geldi. Öbürküler? Öbürküler? Evet devam. Nasları ve nakilleri bölmek bağlamından koparmak. Nas'ın makul olana muhalefet ettiği iddiası... Meslek taasubu nasıl makul olana muhalif olduğu iddiası. Zaten bugün günümüzde bu yaygın. İşte diyor ki yani bir hadis var işte nasıl olacaktı efendim ne yapacak? İşte Musa aleyhisselam kızacak bir şamar atacak ölüm meleğinin gözü çıkacak. Ya ona bakarsan kötü nasıl ağlamış nasıl inlemiş bunların hiçbiri sen açıklayamazsın zaten. Elden su fışkırma ya bunların hiçbiri açıklayamazsın Hı. ya. Bunlar açıklanacak işler değil. İbrahim'in et hayvan kesmesini yani hiçbirini, ayette. hiçbirini, hiçbirini açıklayamazsın. Bunlar naslarla sabit iman. Söylüyoruz iman. Gayba iman. O halde keramet babını külliyen ortadan ne yapacaksın? Kaldıracaksın. E zaten Mutezile bunu bildiği için kerameti de reddetmiş işte. Yani komple bidi. Sırf bunu inkar edemiyor. Yani şimdi bu çok önemli bir kaide. E ne yani? O nas makule aykırı hep, hep söylüyoruz. Sarih makul olan bir şeye sahih nas asla aykırı olmaz. Sahih nas asla sarih makule aykırı olmaz. Yani ne demek? Sahih yollardan gelmiş hiçbir hadis genel geçer akıl kurallarına ne olmaz? Aykırı olmaz. Genel geçer. Dikkat edin ama. Ahmed'in aklı değil, Mehmet'in aklı değil. Evet. Ortak akıl dediğimiz. Bugün ona ne diyorlar? Ortak Artık. akıl diyorlar ya. Ona aykırı olmaz. Mümkün değil böyle bir şey. Çünkü bu dinde mesul olmanın donesine akıl. Aklı olan mesul olur. Aklı olmayan mesul olmaz. Yani sana Allah mesuliyeti akılla veriyor. E hal böyle olunca mesuliyeti sana akılla verince indirdiğin o aklı aykırı olabilir mi arkadaşlar? mümkün değil evet. sonra mezhep tahassüsü bakın mezhep inkarı değil mezhep inkarı değil böyle bir şey yok ha. yani haricilik sahabe döneminde çıkmış mevcut harici anlayış peşinden mürci anlayış çıkmış derken işte cehmiye derken mutezile gelmiş dayanmış Değişik şubeler halinde karşımıza çıkmış. E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zaten 72-73 fırka demiş. Bir hariç hepsi nerede? Cehennemde ama ebediyen değil. Ona dikkat edeceğiz. E, demek ki bu bir vaka yani. Bunlar olacak. Peki doğru olan ne? Doğru olan he, o mezhep taassubundan, mezhep elbisesinden sıyrılmak. Yani Hanefi cübbesini giydim. Ölene kadar artık Hanefi cübbesindeyim. E nasıl olacak bu? E ana Hanefi ben de öyle oldum. Bu ne ya? Haşa katoliklik mi? Bu ne yani? Ortodoksluk mu yani? Ananın rahminden Hanefi doğdun. e kabre hanefi gideceksin. Ananın rahminden şafi çıktı. Böyle bir şey yok. Bunlar külliyen yanlış. Böyle bir şey yok. Bunlar yanlış. Ama bu bir mirastır. Bir küldürdür. Yani... Her birinin kendine göre neyi vardır? Doğruları vardır. Nasıl ki peygamberler dışında hiçbir insan yüzde yüz doğru değilse Ebu Bekir de dahil, Ömer de dahil, dört mezhep imamı da yüzde yüz doğru değildir. Ama bakın İmam Ebu için söylemiyorum sadece. İmam Ahmet için de söylüyorum. İmam Şafii için de söylüyorum. Ya hocam, e sen bazen Hanbeli alimlere kızıyorsun, bu bizim gücümüze gidiyor. Vallahi yıllardır siz Hanefi alimlere kızıyorsunuz, bizim gücümüze gitmiyor. Niye gücünüze gidiyor arkadaşım? Gitmesin gücünüze. Yıllardır Hanefi alimlere kızıyorsunuz, bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz, dünyanın lafını söylüyorsunuz, hakaret ediyorsunuz. E biz de bazen Hanbeli alimlere kızınca siz de bizi artık mazur görün ya. Bak biz ne kadar neyiz? Sadrımız geniş, ya, bağırmıyoruz. Nefise, nefise kızıma şunu Delille. Şimdi o da apayrı bir olay. Onu hiç gündeme getirmiyorum. Onu zaten hangi mecrada söylendi? Yani şimdi bakın. Hanefi mezhebindeki bazı alimlerin vermiş olduğu fetvalara kızıldığında Hanefiler tepki gösterdiğinde verilen cevap ne? Mesel taasul yapma değil mi? Evet. E aynı şeyi kendine döndür. İğneyi önce kendine batır. İğneyi önce kendine batır ki senin mezhep taasubu yapmadığını ben bir kere ne yapayım önce? Göreyim. Heh. Mezhep taasubu yok. Onu bir kenara atacaksın. Sünnete en yakın olan neyse onunla amel etmek için gayret edeceksin. Sünnete en yakın olan neyse? En yakın. Ha bakın en yakın diyorum ama sünnet budur diyemiyorum doğrudan. Bu cümleye dikkat edin. Çünkü en niye? Böylelikle her birinin sünnete yakın olmak için mücadele ettiğini ne yapıyoruz? Evet. Öğreniyoruz. Her biri sünnete yakın olmak için, en yakınında bulmak için ne yapmak için? mücadele etmiş. Ama doğrudan Şafi mezhebi sünnettir diyebilir misin arkadaşlar? Doğrudan Hanbeli mezhebi sünnettir diyebilir misin? Doğrudan Maliki mezhebi sünnettir diyebilir misin? Doğrudan Hanefi mezhebi sünnettir diyebilir misin? Diyemezsin. Onun için mezhep taassubu yok. Yani mezhep inkarı değil. Taassub yok. Ta su bir kenara atacağız. Bununla alakalı daha önceden dersler yaptık. Ta da bir kenara atacağız. Evet devam et. İcma iddiasıyla korkutmak. Yani hemen tak icma var. A meselesinde icma var. Şimdi meselelerde icma olabilir. İcma elbette mevcuttur. Ancak icmanın icmanın İcmaya ehil insanlar tarafından ortaya konmuş olması lazım. Eğer <gülüyor> icmadan maksat, 3-5 tane profesörse, 3-5 tane mezhebin mütekaddiminden değil de müteahirinden çıkmış insansa olmaz. Yani mesela şöyle bir örnek söyleyeyim ben size. Daha iyi anlarsınız. He, sigaranın haram olduğu konusunda icma vardır desem size. Başınızı sallarsınız değil mi? Bak, niye salladın? E, sigara ne zaman vardı ki icma olursun değil mi? Haramlı kapaylı bir olay. Haram diyebilirsin. Ama icma ile bunu pekiştiremezsin sen. Ama namazın farziyeti meselesinde icma vardır dediğimde başını sallayan olur mu? Orucun farziyeti meselesinde icma vardır dediğimde başını sallayan olur mu? Faiz'in haram olduğu meselesinde icma vardır dediğimde başını sallayan olur mu? Gördük değil mi? Ha, işte yani burada ne var biliyor musunuz? Burada icma dediğimiz olay. Burada icma dediğimiz olay. Dinden ayrı bir bölüm değil. Aksine ne? Ümmeti Muhammed'in genel anlayışında ne yok asla? ihtilaf yok. Hanefi'sinde de aynı. Şafi'sinde de aynı. Malik'sinde de aynı. Hanbeli'sinde de aynı. Muteber bütün alimlerinde bu var. Ha, şimdi sen icma iddiasıyla ne yap? yol çık. İşte A meselesinde icma var. Dur arkadaşım hele bir bakalım. Bu icmayı sen nereye vardırıyorsun? Bu icma kimin icması? Önce onu bir ortaya koyalım. Ha, ondan sonra icma nedir? Ne değildir'e bakalım. Ha, adam kalkmış diyor ki yani ben bunu kulağımla duydum ya. Sigaranın abdesti bozduğunda icma var dedi. Bismillahirrahmanirrahim dedim ya. Sigara abdesti bozacak icma olacak. Bu kimin icması? Tabiplerin, doktorların icması mı? Kimin icması? Allah aşkına dedim bu? Ya onu demek istemedim. İşte o icma kelimesini kullanırken çok dikkat et. Var dediği şekilde. Yani çok dikkat et. İcma deyince, yani bu İslam'ın dört kıstasından bir tanesidir. Onu hakkıyla yerine koymayı ne yap? Bil. Öyle icma'yı böyle uydurup kaydırıp şeyler için kullanma. İcmanın değerini çıkarırsın. Onun için biri de kalkar der ki işte icma yok ben icma'yı kabul etmiyorum der. Niye böyle meselelerden yola çıkar? Evet bu çok önemli. Devam. Kitapları müelliflerinden başkasına nispet etmek. Yani bu kitapları olarak yani kitabı müellifinden başkasına nispet eden o gerçekten zaten yalancı. Kitapları demeyelim de biz bugün görüşleri. Şimdi adam kalkıyor diyor ki ya diyor işte diyor, ben fetva ihdası ettim. Ben buldum diyor ben. Ne buldun arkadaşım? İşte bir iğneler ikiye ayrılır. Bak şu işte, şimdi. Dikkat edin. İğneler ikiye ayrılır. Bir gıda verici iğneler, iki tedavi için kullanılan iğneler. Eğer gıda verici iğneyse orucu bozar. Tedavi için kullanansa bozmaz. Ne büyük fakir. Ya hırsız. Un şeyirse Müfteymiye. 700 yıl önce zaten vermiş. <gülüyor> sen hırsızsın. Bari söyle adamın ismini ver de. Biri daha sonradan çıkıp Ha, senin bu neyini, <gülüyor> hırsızlığını keşfetmesin değil mi? E söyle yani işte. Şevise Müteme onun ismini veremiyor, korkuyor. Şevise Müteme böyle bir fetva vermiş. Bu fetva hakikaten ne? Makul bir fetva. Ben de bunu uygun görüyorum de ama sen yok ben bunu buldum. Ben bunu keşfettim. Yani böyle bir şey yok. Bu ne? Çok büyük bir hıyanet. Evet. Sonra? Sözü yerinden tarif etmek ne kadar da çoktur. Evet. Sözü tarif etmek. Yerinden tarif etmek. İşte zaten bu ümmetin başına isim sıfat ile alakalı hususlarda ne geldiyse sözü ne yapmak? Tariften gelmiştir. Yani yerinden alıp aynısı yaptaki, aynı mahmeldeki hususu başka yere ne yapmak? Taşımak. Örnek verelim. Basit bir örnek. Şimdi adam diyor ki Allah'ın elinden maksat diyor kudrettir. Diyor mu demiyor mu? Diyor. Diyor, diyor değil. değil mi? Şimdi adama diyorsun ki tamam kabul. Allah'ın elinden maksat kudrettir. Ama şimdi gel şu işi anlayalım. Buyur diyor. Ama şurada ittifak edelim diyorsun adama. Hiç kelami meselelere girmeyeceğiz. Tamam. Hadis meselelerine girmeyeceğiz. Tamam. Fıkıh meseleleri yine tamam. Sadece Arap dilinden gideceğiz. Neyinden? Arap dilinden. Arap lugatından gideceğiz. E gidelim. Elden maksat kudret. Yahudiler dedi ki Allah'ın eli kapalıdır. Bana bunu bir açar mısın? Bakın dikkat edin arkadaşlar. Şimdi duruyor. Yahudiler dedi ki Allah'ın kudreti kapalıdır. Yani böyle diyen Yahudi var mı? Mümkün değil. Yani ehli kitaba mensup yani Yahudiler ve Hristiyanlardan Allah'ın kudret sıfatını inkar eden kim varmış ya? Vallahi duysa Yahudiler çok kızarlar ha. Kabul etmezler. Farz dedi ki orada kudret gitti çünkü biliyorsunuz mantıkta bir kural var. Sen bir kelimeye illa da anlamı budur diye ne yaptığında dayattığında, dayattığında, ısrar ettiğinde bütün sıbaklarda ve sıyaklarda. O kelimeyi, o anlamı ne yapmak zorundasın, evet. vermek zorundasın. <gülüyor> Kaydı her yerde kullanacağım. Heh. Şimdi e, Yahudiler bunu dedi, bundan dolayı elle bir bağlandı. Lanet uğradılar. De Muhammed, bakın şimdi dikkat edin, Allah'ın iki eli de apa çıktı. İki kudretinden. Şimdi hemen uyarlıyor, Allah'ın iki kudreti de apa çıktı. Şimdi arkadaşlar çoğulu siz bakın dikkat edin. Tekile ne yapabilirsiniz? İzafe edebilirsiniz. Tekili çoğula izafe edebilirsiniz. Ama iş ikilse burada durmak lazım. Çünkü ikil ne yapmaz? Çoğulu vermez. Tekili verebilir. Bak gözümle bakıyorum dediğim zaman aynı zamanda iki gözümle bakıyorum demektir değil mi? Kulağımla işitiyorum dediğim zaman aynı zamanda <gülüyor> İki kulağımla işitiyorum. Ama çoğul değildir bu asla. <gülüyor> Buraya dikkat edeceğiz. En az çoğul ikidir dersek burada üçü ne yapmadı bu asla? Kapsamadı. Onun için en az çoğul kaçtır? Üçtür. Bu çok önemli bir kuraldır. Bu Arapça kuralı. Şimdi yani iki kudret. Allah'ın iki kudreti de apaçıktır. Ya Arkadaşım yani Allah'ın zaten kudreti açık. iki kudrete ihtiyacı yok. Allah'ta sonra taaddüt küfür. Sıfatlarında taaddüt küfür böyle bir şey olamaz. Haşa ha. Daha sonra Allah dedi ki bakın lugatla ilerliyoruz. Başka bir şeyle ilerlemiyoruz. Adem mevcut. Şeytan mevcut. İblis aleyhillâne. Allah dedi ki secde şeytana. Kime? Adem. Adem. Secde etmedi. Bunun üzerine Allah sordu şeytana. İki. Dedi ki, iki elimle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir? Şimdi ne diyeceksin sen bu ayet kerimeye? <gülüyor> i̇ki kudretimle yarattığıma secde etmekten seni men eden nedir mi diyeceksin? Bunu hangi akide namına söyleyeceksin? Ha Bakın işte cevap veremedikleri için yedi kudreti demişler yedi kudreti yedi derken rakam yedi değil o evet. ye çizgitire i kudreti demişler el kudreti <gülüyor> halbuki bu sefer bizden daha fazla sıfat ispat etmiş oldular biz kudreti ayrı ispat ediyoruz el ispat ediyoruz onlar hem eli ispat ediyorlar hem kudreti bir de yedi kudreti ispat ediyorlar yani el kudreti halbuki el kudreti diye bir ne yok Sıfat yok. yok. Ha, görüyor musunuz? Yani işte siz kelimeyi eğer böyle makamından alır, başka mahmellere taşırsanız sonuçta Arap lügatı açısından da çuvallarsınız. Yani bunu başka bir şekilde tefsir etmen, yorumlamam mümkün değil. Eğer öyle olsaydı, eğer öyle olsaydı işte o sahabenin Kur'an'ın Arapçanın böyle en zirve yaptığı dönemde buna itirazının ne yapmış olması gerekirdi? Gelmiş olması gerekir Onları anlamışlar. Bir problem yok. Problem yok. Evet vasatiyeti okuyalım birazcık. 21 Vasatiye babı. Orta yolda olmak ehl-i sünnet ve cemaati temeyyüz ettiği en büyük özellikler... Bakın. İslam geldi geleli vasatiyet. Geldi geleli vasatiyet. Vasat bir din. Ehl-i sünnet vasattır. Bugün buna ne kadar çok ihtiyacımız var. Ama geç kaldık. Bugün davetçiler orta yol, orta yol diye bas bas bağırıyor değil mi? Ama bundan 20 yıl önce böyle bağırılmıyordu. Böyle bağırılsaydı bugün orta yol, orta yol diye bağırmak zorunda kalınmazdı. Bundan 20 yıl önce irca ile uğraştığı kadar tevhid ehli davetçiler kuruşla uğraştı mı? tekfirle uğraştı mı? Bakın, 20 yıl önce hep irca ile uğraştılar, ya yokmuş umurciye. Allah bunların canını alsın. İşleri güçleri bunlarla uğraşmaktı. E 20 yıl önce zıttıyla da uğraşsaydınız ya, şimdi bugün de ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? İrca ile uğraşılmıyor, ne ile uğraşılıyor? Huruçla tekfirle uğraşılıyor. Çünkü niye? Şimdi sen aynı anda hem irca ile hem huruş hem tekfurla uğraşamazsın. Biri birinin neyi çünkü zıttı. Biri birinin neyi ilacı ilacı. Şimdi tamamen ne ile huruşla tekfurla uğraşılıyor. İrca prim yaptı şimdi. Bakın görüyor musunuz halbuki? yani bu 1400 yıldır böyle arkadaşlar vasatiyet vasatiyet vasatiyet. Elü sünnet orta yol. Çünkü İslam dini ortada. Heh, bugün, bugün, bugün huruç ve tekfir fitnesi ne kadar zararlıysa 20 yıl önce de o kadar zararlıydı. Ama maalesef 20 yıl önce moda irca ile uğraşmaktı. Yani bu tabirler bazılarına batıyor ama açıkça söylüyorum. Kimseden korktuğum yok. Kimse de gücenmez. Bugün irca ve tekfirle uğraşanlar keşke 20 yıl önce bu meseleye dikkat çekip bununla alakalı iştihatlarını, bununla alakalı fetvalarını, bununla alakalı teeliflerini en az bugünkü kadar ortaya koymuş olsalardı. olsalardı. Ama işleri güçleri irca ile uğraşmak. Bugün de şimdi o günün ihmalinin ceremesini hep birlikte çekiyoruz. İslam dinine mensup Tevhid akidesine mensup ümmeti Muhammed'i katletmeyi, ümmeti Muhammed'i öldürmeyi, ümmeti Muhammed'in kanına akıtmayı din sayan bir sürü cehennem köpeği var. Maalesef. Bir sürü. Halbuki bu iş bu iş zamanında tedbirle bu hale getirilmeyebilirdi. Ama işte dediğim gibi öncelikler farklı olunca o önceliklere göre hareket edildiğinde de işte ehl öncelikleri unutuluyor. Senin benim önceliklerin devreye giriyor. Böyle oluyor. Her büyük Sünnet'te. Bunlar ne? Birebir mevcut. Şimdi okuyunca zaten daha sonra göreceksiniz pek çok şıkkı ayırmış. Pek çok şıkkı ayrılmış. Okuyalım hemen. Nasıl ki, nasıl ki İslam ümmeti zarar veren aşırılla sapan ümmetler ile helak eden ihmakarlığa meyledim ümmetler arasında Vasat, dengeli ise aynı şekilde el Sünnet Bel Cemaat de ümmetin doğru yoldan sapan bidatçı fırkaları arasında vasattır. Dengeli bir yoldadır. El Sünnet Bel Cemaat'in vasati yani dengeli olma özelliği bütün işlerde açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu ister akide, ister ahkam, suluk, ahlak ya da başka bir şey olsun fark etmez. Bazen denge kelimesiyle tercüme ettik. Nedeni de şu orta yolda olmak bugün yani e, içi boşaltılmış bir kelime. Yani ehl sünnet ya da İslam dini orta yollu bir din. Ne demek orta yol? Yani şu demek işte e, 100 sıfırdan 100 tam 50'de. Yo, tam 50'de olmayabilir ya. 49'da olabilir. 48'de olabilir. 52'de, 53'de 53'te olabilir. 60'da olabilir. Yani orta yoldan maksat dengeli. Muazeneli. Yani iki uç noktanın neyi Tam ortasında değil. Ya ne? O iki üç noktayı ne yapan? Bağdaştıran, dengede tutan bir yerdedir. Yani ne diyor işte? Akidededir, ahkamdadadır, süluktadır, ahlaktadır. Daha sonra bunları tek tek ne yapıyor? Açıklıyor. Uzatmayalım. E, menheşle alakalı. Bir iki mesele alalım inşallah. Ondan sonra dersimize son verelim. Kısaca e, bu meselede bugün söyleyeceklerimiz bunlar. Tek başına bir konu ya. Evet, tek başına bir konu. Onun için şöyle bir giriş yaptık. Önümüzdeki ders inşallah devam ederiz. Şimdi e, ircanın vasıflarından bahsederken arkadaşlar yani irca nedir, ne değildir? Ki bugün işte bu konuyla da alakalı. Bugün e, ircanın ne olduğunu niye anlatıyoruz biliyor musunuz? Bakın çok enteresan. Bundan 20 yıl önce insanlar ircayı, davetçiler ircayı anlatırken birilerini karalamak için anlatıyor. Bugün biz irca'yı neden anlatıyoruz? Tekfircilerin, tekfircilerin, tekfircilerin Ehl-i Sünnet'e irca damgasını vurmalarından dolayı anlatıyoruz. Yani birazdan açıklarız inşallah. Heh, birazdan açıklarız. Yani ehli Sünnet'e tekfircilerin irca damgasını vurmalarından dolayı anlatıyoruz. Üç meseleyi ayırmıştık hatırlarsanız. Bir imanın müsemması meselesi. İki namaz meselesi. Bu ikisini ne yapmıştık burada? İşte, Açıklamıştık. Üçüncüsü de, <gülüyor> de el hukmu bi gayri ma enzelallah. Neydi o? Allah'ın hükmünün gayriyle ne yapmak? Amel etmek. Yani birilerine göre, birilerine göre, birilerine göre, birilerine göre amel imandan bir cüzdür. Ancak eğer amel imanın sıha şartı demiyorsan sen nesin? Mürcisin. Halbuki Kat akella böyle bir şey yoktu. Ehl-i sünnete göre amel imandan bücüzdür ama amel imanın ne değildir? Sıha şartı değildir. Böyle bir taksim yok. Amelsiz iman olmaz kelimesi yanlış. Amelsiz iman olmaz kelimesi yanlış. Amelsiz iman kamil olmaz kelimesi doğru. Amelsiz iman kamil olmaz kelimesi doğru. Heh. Böyle bir ihtam vardı onunla alakalı. Burada uzun uzadıya bilgiler verdik. İkincisi namazı terk edeni kafir görmeyen de demirciyidir. Namazı terk edenin kafir görmeyen de mürciidir. Külliyen yalan. Böyle bir şey yok. Aksine ehli sünnetin geneli namazı tembellikte terk edeni zaten ne görmemiştir? Kafir görmemiştir. Buna mürci damgası vuran insafsızdır. Buna mürci damgası vuran insafsızdır. Buna mürci damgası vuran ilimsizdir. Böyle bir şey yok. Üçüncüsü, onları açıkladığımız için çok girmiyoruz herhalde biraz anladın. Ha, üçüncüsü, Allah'ın hükmünün gayrıyla hükmetme meselesi. Biz diyoruz ki Allah'ın hükmünün gayrıyla Allah'ın hükmünden başkasıyla hükmetmek, eğer o işi helal görmek vasfıyla birleşirse küfürdür yani bir insan Allah'ın hükmünün gayrıyla hükmediyor ve bunu da ne görüyorsa helal görüyorsa o zaman nedir? küfür onun dışında ne değildir? Ha, küfür değildir şimdi bununla alakalı bir iki mesele okuyalım inşallah ondan sonra ne yapacağız? Daha iyi meseleyi anlamış olacağız. Diyor ki: "Gad ahdaba duhu, lama wasaf al qawl bi an al hukm bi gairi ma anzal Allah, lisa kufran akbar <gülüyor> illa istahalle." Bir kısmı diyor ki: "İşte ehli sünnetten birileri var. Onlar Allah'ın hükmünün gayıyla." Amel edildiğinde he, eğer bunu helal görüyorsa bu adam kafirdir. Helal görmüyorsa kafir değildir. Dedikleri için hata etmişlerdir. Diyorsun. Niye? Bi ennehu kavlul mürciye dalle. Çünkü bu söz sapık mürcilerin sözüdür. Bakın sapık mürcilerin sözü. Le ennehu kavlu ehlissünne ellevi nataka bihi fudalal Oysa ki ehli sünnetin fazıl o faziletli alimleri tam aksini atmıştır, söylemiştir. Bakın. Garib İbn Abbas İbn Abbas diyor ki: "Fi tefsiri kavlihi taala." Te Şu ayetin tefsirinde. <gülüyor> "Ve men lem yahkum bima enzelallah Allah fe ulaike hum'l kafirun." Kim ki Allah'ın hükmünün gayesiyle hükmederse o kafirdir. Onlar kafirlerdir. Hiyebihi kufrun. Evet, bu küfürdür. Ancak veleyse kemen kefere billahi ve melaiketihi ve kutubihi ve rusulihi ve yevmil ahir. Ancak bu küfür Allah'a, meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe, küfür edenleri küfrü gibi değiltir. Dikkat edeceksiniz. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve kıyamet gününe. Diyor ki: "Ahracu'l Mervezi ve isnaduhu sahih." Bunu İmam Mervezi ne yapmıştır? Rivayet etmiştir ve senedi sahiptir. Ve Galet Tavus Tavus diyor ki ki Tavus biliyorsunuz İbn Abbas'ın neyi talebelerinde leyse bir bi kufrin yankul anil mille dinden çıkaran küfür değildir diyor dinden çıkaran küfür değildir gene ahrecehu'l mervezi ve isnadu sahih bunu da mervezi ne yapmıştır rivayet etmiştir İsnadı sahiptir. ve kâle atay bin ebi bu da büyük bir tabi'i atay bin diyor ki kufre dune kufur küfürsüz küfür ve zulümün doğu zulüm? Zulümsüz zulüm ve fıskun doğu ne fısk? Fısksız ney? Fısk. Biz bunu şöyle de tercüme edebiliriz. Küfürün altındaki bir küfür, zulmün altındaki bir zulüm, fıskın altındaki bir ney? Fısk. Şimdi bakın, akılcı Mervezi bir isnadi sahi, bunu da mervezi, sahi bir isnatta ne yapmıştı? <gülüyor> Biz yakın da inşallah elkarül me'mun fi takriri ma'vere dan ibn Abbas tefsiri ve menlem yahkum Allah feula ikumül kafirun adlı şu kitabı basacağız. Yani bu tercüme edildi. Tahkik ettik. Biliyorsunuz dipnotları bol tutuyoruz. Başka ulemanın kavillerini de zikrediyoruz. Bunu yakında basacağız. O zaman bu meseleyle ilgili rivayetlere muttali olacaksınız. Ben bu rivayetleri burada ne yapmayacağım? Zikretmeyeceğim. Kısaca İbn Abbas'tan da, Tavus'tan da, Tavus'un oğlundan da, Ata İbn Ebira'dan da bu sene sayı ile gelmeyen sünnette icma var. Bakın. Şimdi bu işin neyi? Rivayeti değil mi? Yani bize bu rivayetler sahabeden ve tabinden açıkça ne yapmış? Evet. Varmış. Peki nasıl anlayacağız? Biz? Bu rivayet mevcut. Metin mevcut. Bunun istidlali ne olmalı? Bakın. Diyor ki Ebu Ubeyd, El Kasım bin Sellam. Çok duyuyorsunuz ismini. İman kitabı var. Pek çok kitabı var. Enval gibi. Diyor ki fedellet hadihil akwal. Bu sözler yani hem İbn Abbas'tan gelen, hem Pavus'tan gelen, hem de Ata İbni Ebira bahtan gelen. Bu sözler şuna delalet eder. Ala enne mucerredel fiil leyse kufran ekber. <gülüyor> Doğrudan bir fiili işlemek büyük küfür değildir. Femin femen femen semme sar el hukmu bi gayri ma enzer Allah. Bundan sonra Allah'ın hükmünün gayriyle hükmetmek ne oldu? Bakın dikkat edin. Kelkad lillevi vasafe bi enne kuf Bir adamı öldürmekteki kullandığı vasıftaki küfür gibi oldu diyor. Evet. Fî kabli sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin şu sözündeki ve gıta luhu Bir Müslümana sövmek ne? Fısk onu öldürmek küfür. Görüyor musunuz? Nasıl cem ediyor? İşte buradaki küfür bu küfürdür diyor. Hmm. ve muratuna kufrun asgar. Nedir? Küçük, Küçük küfürdür. <gülüyor> Bunu ben demiyorum. Ebu Beyt diyor. <gülüyor> Velâ yekunu kufran ekber. Ne olmaz? Büyük küfür, Büyük küfür olmaz. İlla izah teffe itikat kufri. Ne karışır sona? İtikat Evet. Küfür küfri itikad karışırsa ker istihlal mefelen helal görmek gibi. Bu kimin sözü? Ebubeyt Kasım bin Sellem'in. Bakın İbn-i ne diyor? Ve garebin teymiye vel insan insan meta hallel el haram el mucmaleyhi bir insan ne zaman üzerinde icma olan haramı helal görür? ev harramel helal el mucmaleyhi gene zıttı üzerinde icma olan helali haram görür. Elbette de şer el mucma aleyh. Üzerinde icma olan şeriatı değiştirir. Kâne kafiren mürtette. Bu ne olur? <gülüyor> Kafir mürtet olur. Bittifakil <gülüyor> fukaha. Fakirlerin ne ile? İttifakıyla. Ve fî miflihâda işte bunun benzerinde. Nezele kavluhu ala hadil kavli İşte şu ayetteki şu hüküm şu iki sözden bir tanesine iner indirgenen nedir? Ve men lem yahkum bima enzel Allah fe ulaike'umul kafirun Allah'ın hükmettiği ile hükmetmeyenler kafirlerdir eyhu ve el mustahil Yani eğer bunu yapan bunu ne görüyorsa helal görüyorsa <gülüyor> Lilhuk mu bir gayrima enzel Allah? Yani neyi helal görüyorsa Allah'ın gayriyla, Allah'ın hükmünün gayriyla hükmetmeyi helal görüyorsa, işte buna indirgemek gerekir diyor. Gördünüz mü? Meçmu Fetao üçüncü ciltteki sözü Yine Galal Allah me Abdullahi bin Abdurrahman ibn Hasan diyor ki ve inna mai yahr muttahkim haram olur ızarkenel. Müstenet ila şeria batıyla. Neye müstenetse? Batı batıl bir şeriata dayalıysa. Nasıl batıl bir şeriat? Tuhalifül kitap ve sünne. Kitap ve sünnete ney? Muhalif. Ke ahkamil Yunan, Yunan ahkamı gibi ve İfranj batıların ahkam ve Tatar Tatar ahkamı ve kavani kanunları gibi elleti mastaruhaki. Bu kanunların kaynağı ne? Arauhum Görüşleri ve ehvâuhum neleri? Hevâlar. Ve keverike yine bunun gibi sevali fil badiye ve âdatihim el cariye. Yine daha önce gelen o badiyenin yani çöl halkının bedevilerin neyi? Adetleri gibi. Şimdi dikkat edin. Femen istahallel hükme bihâra Kim ki işte bununla hükmü helal görür. Fiddima mesela kan akıtmada ev gayriha ya da başka hükümlerde ve kafirun işte kafir olan budur. Bak helal görme. Birileri helal görme selefte yok diyor. Bidat diyor. Bunu ihtas ettiniz. Heh. Nedeki gibi diyor? keqavlihi teala Allah'ın şu sözündeki gibi ve men lem yahkum bima enzelallah fe ulaikehumu kafirun fe ile ayet işte bu ayet zükre fihâ ve kerifiha bazı müfessirin, bazı müfessiller şunu zikretmişler: Enler kufrail muraduna, buradaki küfürden maksat, kufrun doğu ner kufril ekber, büyük küfürün gerisindeki bir küfür. Le fehimu çünkü anladığı müfessiller enler tetenav tetenav velu içerir men hakeme bir gayrima enzelallah, Allah'ın hükmünün gayriyle hükmedeni ancak nasıl? bu huwa gayru mustahil ancak bunu da ne yapmıyor helal görmüyor o halde o ne değildir kafir değildir lakinnahum la munazii'un fi umumihali mustahil ama helal gören hakkında da bu hüküm hususunda yani bu onun genelini kapsadığı hususunda ne yapmıyorlar ihtilafa düşmüyorlar buna dikkat edelim arkadaşlar ve enne kufrahu mughrijun anil mille helal göreğinin küfrü de onu nereden çıkarır? Binden çıkarır. Evet. Bakın, içinde Şeyh Bin Baz'ın, Şeyh Abdurrezak Afifi'nin, Abdülhudeyya'nın bulunduğu alimler nasıl fetva veriyorlar? Buna da dikkat edelim. Diyorlar ki, lakin, eğer e, Allah'ın hükmünden gayrıyla hükmetmeyi Ortaya koymuş, hükmetmiş. Ha bunu da helal görmüşse, bunları ne görmüşse helal görmüştü. Sonra vatafa de hujayizen helal görmekle de yetinmemiş. Bu yaptığının da caiz olduğuna ne yapmışsa evet, inanmışsa, evet. fuhu ve kufrun ekber. Bu nedir? Büyük. büyük küfürdür ve zulmün ekber, büyük bir zulümdür. ve fıskun ekber, büyük bir fısıklır. Yuhricu mineralle. Nereden çıkarır dinden? Bakın. Şeh bin ne diyor? Kısaca geçiyorum. Diyor ki: İtalatu al Cevap el Mufit el Kali. Diyor ki faydalı, düzgün cevaba Vakıf oldun. Ellevi o cevap ki: Tafta lebihi Sahibül Fadil e Şehit Muhammed Nasuriddin el Albani vafa kabulla. Şehit Albani'nin ki Allah kendisini muvaffak kılsın ne yaptı? <Gülüyor> Fetva verdi, yazdı, derledi. Neye? Güzel bir cevaba ne yaptım? Mutlali oldum, okudum. Bakın, dikkat edelim. Nerede? El-Menşûr neşredilmiş. Kimin? Şeyh al fetvası fetvası. Fî <gülüyor> cerîleti <gülüyor> Şark, şarkı'l-evsat. Şarkı'l-evsat neyinde? Gazete. Gazetesinde. <gülüyor> ve sahîfetil müslimûn ve müslüman. Müslümanlar neyinde? Gazetesinde. Ellevî ecabe bihi fadîletû. Şeyh al cevap vermiş... Ne? Mense bu? Bir adamın sorusu. An tekfiri kafir görmeyle alakalı. Kimi? Men hakeme bi ma min layri Bir adam ne yaptı? Allah'ın hükmünden gayrisiyle ne yaptı? Hükmetti. Bu adam hakkında tafsile ne yapmadan Başvurmadan. Yani neden hükmetti? Helal gördü mü? Görmedi mi? Caiz gördü mü? Görmedi mi? ...tafsile başvurmadan... He, ...böyle yapan adam hakkında... ...soru sormuş biri... ...diyor ki... ...şimdi şeyh... ...fe'el feytuha... ...ve tenebbeh... ...fe'el feytuha... ...kelimeten kayyimeten... ...gad esâbe fihil hak ...ben diyor Şeyh bin Bas... ...Albani'nin vermiş olduğu cevabı gayet uygun buldum ...ve böylelikle de neyi gördün... ...hakka isabet ettiğini gördün... ...ve seleke sebiylel mü'minin... ...mü'minlerin de yolundan gitti... Ve o daha sonra diyor ki ennehu la yecuz li ahadin nas. İnsanlardan hiç kimse için caiz olmaz. En yükefire tekfir etmek men hakeme bi gayri ma enzel Allah Allah'ın indirdiğinden gayri hükmedeni bir mücerredil feil. Doğrudan eyleminden dolayı tekfir etmek caiz olmaz. Mindun en yaleme ennehu istahalle zâlike bi bir değil. O meseleyi kalbiyle helal gördüğünü bilmeden o adamın ne yapmak? <gülüyor> Küfrüne hükmetmek asla ne yapmaz diyor. <gülüyor> Caiz olmaz. He, buradan biz bunu neyi anlıyoruz arkadaşlar? Demek ki Şeyh Bas, Albani gibi birilerine göre ney? Mürci'i. Çünkü bu konuda bizzat kimi destekliyor? Şeyh, Sultanım. Şeyh Sultanım. destekliyor. <gülüyor> ki Ebu Muaz kardeşimiz de fitnet, tekfir, tekfir fitnesi kitabını biliyorsunuz. Tercüm etti. Muhakkak okuyun. Muhakkak okuyun. Orada 3 alimin hem Şeyh Albeni'nin hem Şeyh Binbaz'ın hem de Şeyh İbn Useym'inin 3'ünün de bu meseleyle alakalı neyi var? Görüşleri var. Demek ki bakın olay bu. Sadet bu. Yani istihlali bidat görenler aslında Ehl-i Sünnet'e mensup insanlar değildir. Havaricin ta kendileridir bunlar. O bakımdan evli sünnete tür ithamlarla irca damgası vurma, bir zamanı mürcileriyle uğraşıp bugününü görmeyen insanların güçer olduğu haldir. Onun için uzağa görmek lazım arkadaşlar. Uzağa gören alimler var ama işte alimlere çok o zaman ne yapılmadı? İtibar edilmedi. Bugün de işte içine düşüren durum budur. Allah hem irca fitnesinden hem de tekfir fitnesinden bizi ne yapsın? Ağırsın, korusun. Sadece irca fitnesinden değil. Aynı zamanda tekfir fitnesinden korusun. Bir insanın tekfir fitnesine düşmesi, irca fitnesine düşmesinden daha tehlikeli. Çünkü irca fitnesine düşen kendi adına düşer. Ama tekfir fitnesine düşen hem kendi adına hem de ümmetin adına düşer. O bakımdan Allah hepimizi muhafaza buyursa. Subhani ki Allah'ım ve bihamdiki eşerlerden testaafirte ve bu bilek biraz uzattık aklınızı helal edin. Ya,